Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah emme abad Ham alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed Mustafa'nın ve onun şerefli ashabının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim bugün sizlerle beraber yine Allah nasip ederse şerh-ı ne? Ahmed Ahmet bin Hanbel'in usulü ne adlı kitabının şerhine devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yaklaşık 5 haftadan beri bu dersimizi sizlerle beraber yapıyoruz. Ve her dersimizde tekrarlıyoruz. Böylece pekiştirmeye çalışıyoruz. Allah Rabbim inşallah okuduklarımızda amel etmeyi, okuduklarımızı tekrarlamayı, hayatımızda uygulamayı bizlere nasip eylesin. Sizlerle şarh usulü usul sünne dersimizi 5 haftadan beri şu değerli kardeşlerim çerçevede işlemiştik. Ahmet bin Hanbel'in hayatından başladık. Onun takvasından, zühtünden, eserinden ve onun güzel kitaplarından bahsettik. Daha sonra sizlerle beraber sünnetin anlamı üzerinde durmuştuk. Ve sahabenin ve Resulullah'ın gittiği yol üzerine gitmenin usulü sünnenin birinci maddesi olduğunu hatırlatmıştık. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının gittiği yol üzerinde olmak, onlarla aynı şekilde iman ve amel etmek konusunu sizlere aktarmıştık. Daha sonra sizlerle beraber onlara iktida dediğimiz uymak, onların izinde gitmek, onlar gibi iman etmek konularına da değinmiştik. Daha sonra sizlerle beraber değerli kardeşlerin bidatları terk etmek ve وَتَرْكُلْ بِدْعَا ve بِدْعَةُ فَهِيَ دَلَالَى Bidatların kötülüğünü ve şerrini ve her bir bidatin sapıklık olduğunu ve cehennemde olduğunu naklettik. Ve Müslüman olarak bidatten sakınmanın gerekliliğini ve sünnete sarılmanın önemini öğrenmiştik değerli kardeşlerim. Sonra terkül husumat vel culus ma'ashabul ehva. Heva ehli ve bidatçilerle tartışmayı ve onlarla oturmayı da terk etmek gerektiğini söylemiştik. Yani bundan maksat kimlerdi? bidatleri artık şiar edinmiş ve bidatlere sımsıkı sarılmış ve onun doğruluğunu savunan bununla beraber hevalarını, arzularını değerli kardeşlerim, masların kitap sünnetin önünü alan kimselerle oturmamak gerektiğini onlardan uzak kalmanın önemini anlatmıştık. Bunlara çeşitli fırkaları örnekler vermiştik. Bunlar mürciye de olabilir, bunlar hariciler de olabilir, bunlar şia olabilir. Müslümanlarla uğraşanlar ve Müslümanları dinden çıkartanlar ve Müslümanların namuslarına, izzetlerine hakaret edenler. Bütün bu gruplar bu deminden beri saydığımız zihniyetleri oluşturmaktadır. Bunlar bidat ehlidir. Yani illa bidat ehli olması için yani sünnetlerden bazılarını terk edip bazı sünnetleri uygulamayıp aklından hevasından sünnetler veya bir takım ameller ortaya koyan gelmesi daha önceden de değinmiştik. Müslümanları tekfir etmek en büyük bidattır. Bidatçiliğin en büyüğüdür. Müslümanlarla uğraşmak bidatçiliğin en büyüğüdür. O yüzden güzel bir söz var. Seleften güzel bir söz var. Diyor ki Ahmet bin Hanben eğer diyor, benim diyor, bir tek duam kalsaydı ve müstecap bir dua olsaydı ben onu Müslümanların alimlerine, yöneticilerine onu yapardım diyor. Dolayısıyla bir Müslüman olarak yani bidatçileri sadece Hani bazı namazda, abdestte veya bir takım böyle ibadet amellerde bidat çıkartanlar olarak değin de farklı itikadi boyutlarda da bidatlar çıkartanları değerli kardeşlerin görmek lazım. Bir de dini hususlarda vaterkul mera, veldiden, veldhusümet, din dini hususlarda tartışmayı, çekişmeyi ve düşmanlık göstermeyi terk etmek gerektiğini de. Hani dinde cedelleşmemek, dinin asli konularında kavga etmemek tartışmadan ehli sünnet ve cemaatın ortaya koyduğu ilkeleri muhafaza etmek, akidemizin gereğini, amelimizin gereğini yapmak noktasında asla ve asla tereddüt etmeyeceğiz, şüphelerde bulunmayacağız. Bunlara muhalefet edenlerle de cedelleşmeye girmeyeceğiz. Örneğin birisi gelip de bana sünnetin hüccetliğini inkar eden bir insana akıllı bir insan olacağım ve şuurlu bir Müslüman olacağım. Sünnetin hüccetliğini anlatacağım. Baktım ki sünnetin hütçetliğini anlatmama rağmen o sinsilik yapıp beni kendi inancına, kendi batıl itigadına davet ettiğini anladığım an sen yoluna, ben yoluma. Çünkü ben zamanı onunla geçirmeyeceğim. Çünkü yepyeni gençlere ben sünneti ve Kur'an'ı sevdirmeye çalışacağım. El davatu Allahi dediğim Allah'a daveti o insanlara, yeni insanlara götürmeye çalışacağım. Örneğin harici bir zihniyet var. Bakıyor sana selam vermiyor yıllarca beraber oturmuşsun, birlikte karşılıklı bulunmuşsun, senin yüzüne bakıp da selam vermeye tenezzül etmiyor. Seni kafir görüyor. Hiç zaman geçirmeyeceksin. Böyle bidatçilerle uğraşmayacaksın. Böyle bidatçiler kendini ne yapacaksın kardeşlerim? Bırakacaksın o bidatleriyle hayat sürsünler. Zaman geçirmeyeceksin. Yeni insanlara davetini ve dinini götürmeye gayret edeceksin. O açıdan bu gibi insanlarla dinin asli konularında, temel konularında tartışmaya gerek yok. Tamam mı kardeşler bunların üzerinde değil, muzaffer hocam özellikle durmuştuk. Geçen hafta es sünnetu fesirul kur'an ve hiye delailul kur'an bölümüne değinmiştik. Hatırlıyoruz değil mi? Sünnet Kur'an'ı tefsir eder. Ve aynı zamanda sünnet neydi Kur'an'ın? delilidir. Yani Kur'an'ın delilidir, hüccetidir, kurhanıdır. Biz bu dersimizde sünnetin önemini, faziletini, anlamını işlemiştik. Yani Kur'an'ın Sünneti, sünnetin Kur'ansız olmasının çok güç olduğunu beyan ettik. Hatta bir cümle söyledik. Dedik ki Kur'an'ın sünnete olan hacetliği, sünnetin Kur'an'a olan hacetliğinden daha büyüktür. Yani Kur'an daha çok sünnete ihtiyaç duyar. Neden? Çünkü Kur'an'da muğlak olan, kapalı olan ifadeler neyle açıklanıyordu? Sünnetle. Sünnet zaten buradaki ifade o anlama geliyor. Es-sünnet tufassiru Kur'an. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder. Sünnetsiz asla bizim değerli kardeşlerim hayatı ikame etmemiz mümkün değil. İbadetlerimizin tümünü biz var ya kardeşlerim bir anda kaybederiz. Sünneti unuttuğumuz andan itibaren kaybettiğimiz andan itibaren hüccetliğini reddettiğimiz andan itibaren Allah muhafaza batıl ve sapık bir itigade bir yola düşmüş oluruz. Geçen hafta ve ondan önceki haftaları bu şekilde kısaca özetlemiş olduk. İnşallah Allah nasip ederse bugün 10. maddeden devam ediyoruz. 10. maddemiz ve mines lazim lazime neti men terk menha haseten lem yaqbeluha ve yu'min biha lem yakun min ehliha. Atlı kardeşlerim bir başlık başlığımızı inşallah Türkçe olarak söylüyorum. Bir not edelim. Sünnetin gereklerinden bir hasreti terk eden sünnetin gereklerinden bir hasleti terk eden sünnetin gereklerinden bir hasleti terk eden ona iman edip kabul etmeyen iman ediyor ve bununla beraber de kabul etmiyor. Kabul etmeyen, sünnetin gereklerinden bir hasleti terk eden, ona iman edip kabul etmeyen, onun ehlinden olamaz. Evet, sünnetin gereklerinden bir hasleti terk eden, iman edip ama onu kabul etmeyen, ameli noktada onu uygulamayan, onun ehlinden olamaz. Başlığımız bu. Biz, değerli kardeşlerim, sünnetin üzerinde durduk, sünnetin. İki anlamı olduğunu anlatmıştık değil mi biz bu sohbetimizde? O yüzden bunu yeniden tekrar tekrar söylemekte hayır var. Bizim burada sünnet dediğimiz usulü din, tevhid, iman, inanç esaslarıdır. Yani buradaki sünnetten maksat nedir o zaman? İnancın esasları, dinin esasları, iman edilmesi gereken temeller. Ama bir de sünnetin fıkhi anlamı vardı ki hani Resulullah'ın sözleri onun fiilleri ve onun takdirleriydi. Biz daha önceki sohbetlerimizde de anlattık. Sünnet dinin aslındandır ve ikinci vahiydir. Onun inkarı küfürdür. Onun inkarlığını çırtanlık yaparak yaymaya çalışan kafirdir. Çünkü Kur'anla sünnetin arasını ayırt eden bir selef alimi yoktur. Ancak bunları bidatçiler, sapıklar hatta grup içerisinde kafirler Allah muhafaza bu şekilde bir ayrım yaparlar. Bundan dolayı Ahmet bin Hanber bu başlığı korken anlamlı bir şekilde koymuş. Yani bu başlıkta niye anlatıyor bize? Sünnetin önemini ve sünnetin emrettiği şeylere mutlaka ve mutlaka sarılmak gerektiğine değiniyor. Ve bidatten sakındırıyor. Yani Müslüman bir kimse için sünnetle sabit olan bir haslet, iman edilmesi gereken bir mesele varsa diyelim ki Resulullah'ın de, Bukhari'den ve Müslüm'den bize açık, sahih ve salih bir nakille eğer bir delil geliyorsa bir Müslüman bunu inkar ettiği takdirde bilerek İnanarak böyle bir insanın bakın ne diyor? Lem yekun min ehlihe. Onun ehlinden olmaz. Yani sünnetin, ehli sünnetin ehlinden olmaz. Yani bu itikadın mensuplarından olmaz. Ne olur? Bir insan ehli sünnet değilse ehli bidat olur. Ehli bidat bir fırkanın içerisine girer. Bundan dolayı biz yani bu maddede şunu göreceğiz Allah'ın izniyle sünnet bağlayıcıdır. Yani sünnetin bize bildirdiği iki boyut var. İtikadi boyut, ameli boyut. Yeniden söyleyelim. Sünnetin yani Resulullah ve Vesselam'ın bize öğrettiği iki boyut var. Bir itikadi bir boyut, bir diğeri de ameli boyut. İtikadi boyut dediğimiz hadislerde gelen iman esaslarımızdır. Ameli boyut dediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ibadetlerimizle, amellerimizle tavsiye ettiği, hatta tavsiye etti demeyelim, emrettiği, onun bizzat uyguladığı, yum dediğimiz, kendisinin ortaya koydukları, bütün bunlar bize, kardeşlerim, lazımdır ve bunlara sarılmak gerekir. O halde kim sabit olan, sünnetle sabit olan, Sarih bir sünnet, açık bir sünnet, sahih bir sünnetle gelen bir delili, bir hücceti inkar ederse ehli sünnet ve cemaatın dairesinden çıkar. İmam Ahmed bin Hanbel bunu açıkça ifade ediyor. Demek ki sünnetin daha önce ne dedik? Usulü sünnet dedik değil mi kitabın başında? usul sünne sünnetin usulleri, sünnetin esasları zaten İmam Ahmed bin Hanbel şu andan itibaren İman esaslarını anlatmaya başlıyor. Önümüzdeki dersimizde kadere iman, hayrın ve şerrin gerçeğine iman esasına değineceğiz. Yeniden altını çiziyorum. Haftaya zaten Allah nasip ederse, biz burada olursak bu derse değineceğiz. Kadere iman, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman, bunlar sünnetle sabittir. Ancak bu zındık, zındık kadere iman konusunu inkar etmektedir. Kur'an'da, Kadere iman konusu yoktur demiş ve sünnetle sabit olan bir gerçeği reddetmiştir. İşte bakın bidatçılar bunlar. Ve bunlar henüz sünnetin dairesinde olamazlar. Eğer onlar henüz sünnetin dairesinde iseler biz neredeyiz? Bizim konumumuz da. Yani madem ki o adam ehli sünnetse biz neredeyiz? Bizim konumumuz da. Biz kimiz o zaman? Aynı anda kaderi inkar eden ve kaderi kabul eden iki tane topluluk bir ehl-i sünnet çatısı altında olabilir mi? Olamaz. Müslüm'de sahih hadis var. Sahih hadis var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zaten o kader konusuna geldiğimizde de değineceğiz. Yani kaderin hayrına ve şerene değil mi? Bunlara iman edeceğiz. Bunlar bizim imanımızın esaslarından sünnetle sabit olan meselelerdir. Müslüm'de hadis var. Kadere iman etme, Onun hayrına ve şerrine iman etmek. Şimdi Müslüm'de gelen bu hadisi nasıl oluyor da bunlar inkar ediyorlar? Biz dedik ya sünnet ehlinin en büyük alameti nedir? Sünnete bağlılıktır. Hadisi gördüğü yer bunu bağrına basar. Ama biz körü körüne hadise bağlı olanlardan da değiliz. Biz hadislerin sahini, hasenini ve zayıfını bilenlerdeniz. Bizim muhaddislerimiz var. Bizim muhaddislerimiz, alimlerimiz bizzat sünenlerimize ne yazmıştır? Ne yazmıştır? Onun sahihi veya onun zayıfını bize belirtmişti. Mesela Tirmizi'nin ve i̇bn Mace'nin zayıfları, Ebu Davud'un zayıfları diyerekten Şeyh Adbani Rahimahullah eserler yazmıştır. Bizzat kendisi hadis o sahiha dediğimiz sahih hadisler zinciri diyerekten kitaplar yazmış. Ve büyük bir külliyattır Allah ona nasip etmiş ve biz bu ümmet-i olarak Şeyh Adbani'yi bu asırda, bu dönemde görmüşüz. Bu nimetullah bu ni'metullah, bu Allah'ın bir nimetidir. Vallahi bir nimettir. Gurur duymak lazım kardeşler. Allah bize böyle bir muhaddis'i göndermiş. Biz de o muhaddis'in Aslında yaşamışız. Ve biz onu Elbani diyoruz ve adını anıyoruz. Rahimahullah diyoruz ve gururla, onurla, şerefle, şeyh Elbani ile övünüyoruz kardeşler. Bizim hadis alimlerimiz bize hadisin sahihini, hasenini, zayıfını ayırt ederek bize yol göstermiştir. Biz körü körüne bir hadise bağlılık taşımıyoruz. Mutavatir hadis başımızda, sahih hadis başımızda, hasen hadis başımızda, zayıf hadisler amelde hükket değildir diyenlerdeniz. Birçok mesela insanlar ibadetlerinde zayıf hadisle, uydurma hadisle amel ettiklerinde biz demiyor muyuz bu hadis zayıftır amel edilmez, bu hadis uydurmadır amel edilmez. Neden? Çünkü bizim bir usulümüz var, menhecimiz var. Bizim usulümüz ve menhecimiz elhamdülillah tertemiz delillere, burhanlara dayanmaktadır. O halde, burada Şeyh, Ahmet, Şeyh İmam Ahmed bin Hanbe'nin ifade etmiş olduğu bu manayı çok iyi kavrayacağız. Sünnetin bağlayıcılığını, hüccetliğini, doğruluğunu kabul edeceğiz. Mesela biz Nuzulu İsa Aleyhisselam dediğimiz İsa Aleyhisselam'ın Nuzulu'na iman ediyor muyuz, etmiyor muyuz? İsa Aleyhisselam, mutawatir hadislerle, mutawatir hadislerle, Şeyh Enver el-Keşmiri denilen keşmirli bir hadis alimi vardır. Bukhariye aynı zamanda şerh yapmıştır. Allah ondan razı olsun hadis alanında otoriter insanlardan. Bizzat kendisi kitap yazarak İsa aleyhisselamın nuzuluyla alakalı mütevatir sahih hadisleri toplamış, kitaplaştırmıştır. Bu ümmetin yani son dönemlerde gelen muhaddislerinden, alimlerinden biri. Zaten Bukhari'de, Müslüm'de, Sünen kaynaklarından nuzul İsa aleyhisselamla alakalı Birçok sayı hadislerimiz var. Ama bu zihniyet, bu iman edilmesi gereken meseleyi ne yapıyor kardeşler? Genç kardeşlerimi inkar ediyorlar. Şimdi biz Allah Resulü'nü doğrulamayalım, bu zihniyetleri mi doğrulayalım? Yani biz bu insanların sözlerini alalım, baş tacı edinelim. Şeyh Albanileri, Rahimahullahı, Şeyh Mubilleri, Şeyh İbn-i Şeyh Binbazlar asrımızın alimlerini ve onlardan önce gelen bütün... İmam Bukharileri, Müslimleri, Tirmizileri, Nesaileri, İbni Maceleri, siz sayın diye sayamadığım bütün hadis alimlerini terk edelim de o güzel Nisabur'un ulemalarını terk edelim de Khorasan'ın imamlarını terk edelim de Mekke'nin Medine'nin imamlarını terk edelim de bu zındık mu takdir edelim biz bunu mu beğenelim? Arkadaşlar konuşmak istemiyoruz ama bu din meselesi din meselesi, doğru değil mi? Din meselesi. İnanın biz kişilerle uğraşmaktan bıkmışız, usanmışız yani. Kişilerle uğraşmak bizim gerçekten şiarımız değil. Bizim gayemiz dinimizi yaşamak ve dinimizi kitap ve sünnetin öğrettiği gibi insanlar öğretmek. Ama bunlar genelde benim neslimi. İçinizde bulunan birkaç kardeşimin beynini bulandırırsa, onları delaletlere, inhiraflara ve sapıklıklara davet ederse, bize düşen onları reddetmek değil midir? Nice imamlarımız birçok sapık fırkalara reddiye yazarken neden yazmıştır? İli emretme, kötülükten sakındırma, değerli kardeşler bu dinin emri değil midir? Allah kitabında gayetçe "Kun yad'una ve ya'muruna maruf ve Sizden bir ümmet olsun, topluluk olsun, o topluluk iyiliğe davet etsin, kötülükten sakındırsın, marufa hayra çağırsın." demiyor mu Rabb'un alemin? İşte burada hayır nedir, mağruf nedir? Bu ümmetin selefinin gittiğidir. Bu ümmetin selefinin gittiği hayırdır, mağruftur. Bunun dışına giden bidatçıdır. Ve Allah korusun küfrün içine düşen. Yol tektir, bellidir. Bu ümmetin selefidir. Ehl-i sünnet ve cemaattir. Bunları bu çerçevede kabul edeceğiz, bileceğiz. Bunun dairesinden dışarı kim çıkarsa, ölçüler içerisinde reddiyemizi değerli kardeşlerim, vereceğiz. Peki bir insan sünneti terk ederse kendisine sabit sahih ve sarih bir nakil sünnetle sabit olan bir delil gelir de bunu terk ederse neden dolayı terk edersizce? Neden dolayı? Hevadan heveslen aklından. Mesela bu zihniyetlerin en büyük iddialarından bir iddia biz bu sünnetle sabit olan iman meselelerini Kur'an'da bulamıyoruz iddiasında bulunuyorlar. Akıllarınca yani Kur'an'a vuruyorlar. Kur'an'a muarız olan, çelişkili olan her türlü iman ve amel meselesini reddediyorlar. Böyle bir iddianın dayanağı ve mesleti yoktur. Allah Resulü'nün sünnetini hevalarına, arzularına, akıllarına göre değerli kardeşlerim reddediyorlar. Allah kitabında hevayı, arzuları kınamış mıdır kınamamış mıdır size sorayım. Biz bunları geçen haftalarda işledik bakınız. Rabbul Emanin Casiye 23. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Eferay temen tekaza ilahuhu heva ve adallahu ala in al min ve khatama ala semihi ve qalbihi ve ja'ana ala basrihi hisaveten famen yahtihi min la ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem heva ve hevesini Kendine ilah edinen Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Rabbim diyor görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayete erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? Allah ayetinde hevayı, aklı, mantığı masların önüne geçiren arzularını ilah edinen, heva edinen hevalarını ilah edinenleri kımıyor. Ayıplıyor. Dolayısıyla bir insan dinden bir asli meseleyi reddederse aklıyla, hevasıyla, arzusuyla değerli kardeşlerim ne olur bu insan? Bu durumda Allah muhafaza değerli kardeşler sapıklığa ve batıla gitmiş olurlar. Ayette gördüğünüz gibi Rabbul Alemin hevayı ve arzuyu kınamaktadır. Bu yüzden onlara zaten ehlül hevâ yani heva ehli denilmiştir. Geçen hafta güzel bir söz söyledik. Leyselil heva deva. Değil mi? Leyselil heva deva. Ne demek yani? Heva ehlinin devası olmaz. Deva derken ne anlama geliyor? Şifası yok. Bunların hastalığına bir şifa bulamazlar. Niye? Heva ehli sürekli mantık akılla öne gittiğinden, sürekli adım attığından dolayı böyle bir insanlar, değerli kardeşlerim kılanmıştır. Bu bidat ehline çağımızdan örnekler verebilirsek, Mesela hariciler bidat ehlidir, heva ehlidir. İşlerini, güçlerini, hakimiyet ve egemenlik esası üzerine bina eden bu zihniyet Müslümanlarla uğraşmakta ve Müslümanların önünü tıkamakta. ümmet Muhammed'in nesline davet götürmemekte. Aileleriyle, çevreleriyle, toplumlarıyla bunalım içine girmekte. Böyle insanların arzularını hevalarını, değerli kardeşlerim bakın ne kadar öne çıkarttığını hep birlikte görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de rafizilerdir. Ashab-ı peygamberin ashabına, aynı zamanda eşine, hatta güzel bir söz söylüyor imamlardan, alimlerden bir tanesi asrımızda. Muhammed el-Hamud el-Necl diyor ki, bu ihanet diyor Muhammed Aleyhisselam'ın ta, ta ki diyor yatağına kadar girmemeliydi. Bu ihanet, yani bu kadarki ihanet Muhammed Aleyhisselam'ın yatağına kadar girmemeliydi. Ne demek istiyor? Yani onun Ayşe annemizin yatağına kadar bu ihanet girmemeliydi. Bunlar bu kadar ki bidat ehli, sapık, Allah muhafaza küfrün erbabıdır, sahibidir. Rafizilerde bu zihniyetlerden bir tanesi. Bir diğeri de muteziledir. Yani akılla aslında bizim üzerinde durduğumuz en çok ve en çok burada sünneti inkar edenler muteziledir. Aklı öne geçirenler muteziledir. Deminden beri saydığım zındık oğlu dediğim o zındık oğlu aslında çağdaş bir muteziledir bundan dolayı yani net olsun internetlerde olsun değişik alanlarda size döküman olarak verildiğinde veya bir takım metinlere baktığınızda bu gibi zihniyetleri iyi tanıyın Nuz, İsa'nın nuzulunu inkar ediyor <gülüyor> müziğin haramlığı konusunda bu ümmetin alimleri ihtilaf ediyor mu müziğin haramlığı konusunda müzik haram, çalgı haram bu konuda sahih hadisler var ümmetimden bir gruplu kıyamete yakın zinayı meşru kılacak değil mi aynı zamanda çalgı aletlerini meşhur kılacak diyor. Rasulullah hadislerini ifade ediyor. Ama adam ne diyor? Açıkçası mesela o İsyanoğlu denen o adam diyor ki melekler diyor mahşerde diyor giderken diyor çalgıyla orkestrayla girecek diyor. Ne var diyor bunda? ritimle girecekler. Tabalide bir delil var diyor. Melekler diyor çalgıyla orkestrayla diyor ritim tutturacaklar. Cennete öyle girecekler. Delilin bu. E, bu davutta da diyor bir delil var diyor. Ben ona delil olarak baktığım için diyor onu doğruluyorum. Ya arkadaşlar demin hadis inkarcılığı yapıyordu. Kendi düşüncelerini doğrulamak için de hadisleri ne yapıyor? Bazen alabiliyor. Ben diyor arabama bindiğimde diyor öyle bir türkü var diyor son zamanlarda diyor çok meşhur dinlenen bir türkü onu diyor dinliyorum diyor o türküleri diyor dinliyorum türkü dinliyormuş yani kardeşler şunu anlatmak istiyorum bizi de mi özel hayat ama bu insanlar bu toplumun ekranlarında dini anlatan insanlar olarak çıkıyor ve bu toplumun birçok gençleri hele siz ona bir dokunun vallahi size ne diyor müstehiğimize diyor nasıl dokunabilirsin Bizim diyor alimimize sen nasıl dokunabilirsin? Hele ağzınıza onunla alakalı bir şey almaya çalışır. Mümkün değil. Sizi anında değerli kardeşlerim reddedebiliyorlar. Bunlar çağdaş muhtesiyle yeri geldiğinde hadisleri alırlar. Yeri geldiğinde de hadisleri Kur'an'a ne yaparlar? Muarızdır diyerekten reddederler. Allah muhafaza. Bir diğeri de mürciye. Adam hangi günahlar işlerse işlesin iman onda saf ve durudur cennete gidecek. Garanti kesin. Bizim böyle bir inancımız yok. İsyanlar ve günahlar imana zarar verir mi? Verir. Böyle bir imanım var. Böyle bir imanım var. Böyle bir imanım var ben. Ameller Kur'an ve sünnete mutabık olduğu müddetçe. ecde erer muanif olduğu müddetçe. Kişi günahkardır. Günahı yeri gelir. Küfre bile sokar onu. ehl sünnet vasattır ve adildir. Bir diğeri de tarikatçılar. Uberiyun dediğimiz kabirlere türbelere tapanlar Bunların tümüne baktığımızda sünnete muhalif çok büyük inançlar ve ortaya koyarlar. Ve bir de çağımızda adları kuran dediğimiz aslında Kur'ancılar Türkçede maalciler olaraktan tanıtılan gruplar değerli kardeşler Kur'an'ı kendilerine rehber alıp Allah Resulü'nün bağını Kur'an'la koparıp ümmetle de sünnet bağını kopartmaya çalışan sapı bir zihniyet. Bunları inşallah iyice tanımış olmamız lazım. O halde kim sahih ve sarih sabit bir sünneti inkar ederse imamlar alimler bu konuda onun küfrünü söylemiştir değerli kardeşlerim. O halde cümleye yeniden dönelim. Ne demiştik sizlerle beraber burada kardeşlerim? Sünnetin gereklerinden bir hasleti terk eden, bir haslet, bir haslet yani inanılması gereken bir inancı, doğrulanması gereken bir doğruyu, iman esaslarından bir esası diyor. Yani doğrulamış ama amel etmiyor. Tasdik etmiyor. Yine de uygulamıyor. Böyle bir insan ne diyor? Bakın Ahmet bin Hanbel lem yekom min ehlihe onun ehlinden olmaz. Yani ehli sünnet ve cemaatin ehlinden olmaz. Ben size sorayım. Peki bir hasleti, inanılması gereken bir hususu reddedenin konumu buysa sünnetin tümünü reddedenin konumu nedir? Sormak lazım. Ahmet bin Hanbel olsaydı da sorsaydık. Ya imam Çağımızda sünnetin kökten üçlediğini reddeden bir topluluk var. Ne dersin? Vallahi onun söyleyeceği söz sadece bir hasreti terk eden konusunda o "Lem yekun min Onun ehlinden değildir derken, değerli kardeşlerim, onun hakkında nedir? Cevap basit. Cevap basit. Yani bu insanın küfrü konusunda asla ve asla şüphe etmezdi. Değerli kardeşler, o halde burada buna inşallah Dikkat edeceğiz Allah'ın izniyle. Bakın, sünnetin doğruluğuna, hüccetliğine dair daha önceki derslerimizde de deliller getirdik. Ama biz bu delillerimizi bugün biraz pekiştirelim mi? Pekiştirelim mi? Evet. Gelin size Haşr Suresi 7. Ayet-i Kerime'yi delil getireyim. وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدٌ اِقَابُ o Resul size ne verdiyse onu alın. Sizden de neyi sakındırırsa ondan sakının. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki o Allah'ın cezalandırması pek çetindir. Kaşır. Yedinci ayeti kerime. Allah ne emrediyor? Sünneti alın, sünneti alın, sünneti alın. Emrediyor. Sünnetten Allah Resulü size neyi de sakındırmışsa sünnet Ondan da sakının, ondan da sakının. Allah'ın kenamı, Allah. Sözlerin en güzeli ve bize yol gösterenlerin en güzeli. Allah Azze ve Celle bana Allah Resulü'ne itaat etmemi, onun bana bildirdiğine uymamı, beni sakındırdığı şeylerden de uzak kalmayı bana emrediyor. وَمَا اَتَكُمُ Rasul, فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَمْتَهُ um, Muhammed Aleyhisselam ne verdiyse onu alın diyor. Allah alın diyor, emrediyor. Neyden de sizi uzaklaştırıyor ve sakındırıyorsa ondan da sakının. Bu açık bir şekilde sünnetin bağlayıcılığını, doğruluğunu alınması gerektiğini... ...millevezimil ümme ümmetin lazım olanlarından değerli kardeşlerim olduğunu ispat etmiyorum. Ediyor. O halde buna inşallah ehli sünnet ve cemaat olarak ne yapacağız? Bir miras olarak sarılacağız. Hani babamızdan bize miras, dedelerimizden bize miras düşer ya... Bu ümmetin selefinden bize miras olarak ne düşmüştür biliyor musunuz? Sünnete bağlılık ve sünneti muhafaza etmek, sünnete davet etmek bize bu ümmetin selefinin mirasıdır. Mirasınızı kaybettiğiniz gün mahşer gününde ben de sizinle beraber olacağım. Bu ümmetin sünnetine, bu ümmetin sünnetine hainlik edenlere muhabbet duyanlardan, siz de ben de davacı olacağız. Sünnetle nasıl bizim bağımızı koparabilirler? Ehli sünnetin vel cemaatin en güzel vasıflarından biri deminden beri anlattığımız duyguyu, lezzeti, o hazzı yüreklerinin derinliklerinden yaşarlar. Kardeşlerim vallahi ehli sünnet olmak ayrıcalık. Muhammed Kuday değil abi abid? Ayrıcalık yani. Yani sünnet olma ayrıcalık, Delille, hüccetle, kaynakla, kitap ve sünnetle bakma ayrıcalı. İnanın nice nice insanlar ve gruplar bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Okuduğunuz sadece üç aylık ilimle onları tartıyorsunuz. Ne kadar gerilerde olduğunu Mustafa kardeşim anlıyorsunuz. Doğru değil mi? Bu açıdan Allah size bu akideyi sevdirmişse Allah'ın yeryüzünde en yüze salih kullarından biri olduğunuza, bir de Allah'ın nimet üzerinizde olduğuna inanın. Şevket kardeşim Nimetullah aleyk. Allah'ın nimeti senin üzerinde. Allahu ekber. Hanif senin üzerinde. Allah'ın izniyine. İnşallah. O halde sünneti olmadan, sünnet olmadan Kur'an'ı kavramak ve ona davet etmek mümkün değil kardeşler. İslam birçok emirleri ve hükümleri bize sünnetle ne yapmıştır? Tayin etmiştir. Kur'an'ın sünneti olan hacetliği sünnetin, sünnetin Kur'an'a duyduğu hacetlikten daha fazladır demiştik bakın sünnetle amel etmeyenlerin amellerinin de kabul olmadığına dair bir delilimiz var adam sünneti eğer amel etmiyorsa zaten bırakın doğrulamış ama amel etmiyor bak doğruluyor amel etmiyor böyle bir insanın Allah muhafaza bidat bir amel işlediğinde zaten şüphemiz yok sünneti doğrulayıp ama amel etmiyor yani gidip bidat bir amel işle böyle bir insanın ameli makbul mudur Değildir. Bakın Kur'an'da Muhammed 33. Rabbinizin bildiği bir ayet. Değil mi? يَا اَيُّهَا لَذ۪ينَ اٰمَنُوا Allah'a, اللّٰهَ وَاَطِئُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْدِلُوا اَعْمَنَكُمْ Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Rasul'a e itaat edin, amellerinizi boşa çıkartmayın. Yani, ayeti kerimeyi şöyle anlayacağız. Allah'a itaat ederseniz ameliniz mustakim. Sünnete itaat ederseniz ameliniz sahih. Ancak Allah'a ve yar Rasulüne İkisinden sadece birine muhalefet ederseniz o ameliniz de makbul değildir. Amellerin kabul olması için üç şart var. Birincisi tevhid ehli olmak. ikincisi amel Allah için olması lazım. Üçüncüsü sünnete uygun olması lazım. Amellerin en doğrusunu bize imamlarımız Allah onlardan razı olsun değil mi? Amellerin en doğrusunu sünnete uyanın olduğunu asla bu amel yani amellerin en doğrusu, en ecre layık olan hangisidir? Sünnete mutabık olan amendir. Kim amelini sünnet uydurursa, o kurtuluştadır. Kim de sünnete muhalefet ederse Hüseyin hocam? O da Allah muhafaza hüsrandadır. O halde yine bu Kur'an'ın ayetinden sonra bir deli getirelim. Hepinizin bildiği meşhur bir hadis. Değil mi? Hani Bukhari ve Müslüm'ün men amile amelen evet, men amile amelen evet, İdris evet, evet kim bir amel işlerse o amel de bizim emrimizin dışında, sünnetimizin dışındaysa o amel merduttur. Allah'ın dinde kabul Muhammed Karaburan değildir yani. Allah'ın izniyle. O halde iman esasları olsun, ibadetler olsun, sünnetle tayin olur. Kim bunlardan sünnetin bir esasını inkar ederse Allah muhafaza dinden çıkar Mesela biz bugün namazın, orucu, zekatın Kur'an'ın emriyle üzerimize farz olduğunu biliyoruz ama nasıllığı konusunu kimden öğreniyoruz? Sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Bu yüzden sünnet ikinci vahiydi. <gülüyor> Kur'an'ı anlama konusunda Kur'an ve sünnet diyeceğiz. Hem Kur'an'ı Kur'an anlatır hem sünnet anlatır. Yani Kur'an ve sünnet bakın Arapça'da şöyle demeyiz. Kur'an ve sünnet yani önce Kur'an sığırlasın Kur'an ve sünnet. Yani Kur'an sünne, sünnet. Kur'an'la beraber sünnet. Kur'an'la beraber sünnet. Yani Kur'an anlamak için direkt Kur'an'a gitmeden de sünnete de gidebilirim. Sünnetten alabilirim. Çünkü sünnetle Kur'an Ebu Davut'a sayı hadiste geliyor. Bana Kur'an verildi. Bir de onun misli verildi. Kur'an sünne, ve sünnet. Kur'an mı sünnet. İşte bu tabiri ezberleyeceğiz. O yüzden bizim hep davetimiz İbrahim kardeşim nasıl? Kur'an ve sünnet. Allah'ın izdiğine. O halde sünnet olmadan İslam kaim olmaz. Ayakta duramaz. Sünnet olmadan abdest ve kusul de, iman esasları da yerleşmez. Kim sünneti ayırt ederse dinin esaslarından birini çıkartmış olur. Bakın Allah ayette değerli kardeşlerim beyan ediyor وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَاِلَى الْرَسُولِ رَئِيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَصِرْدُونَ anka sududa. Yani Allah ayette diyor ki sen onları münafıkları Allah'a ve Resulüne onların hükümlerine gelin diye çağırdığın zaman onların senden yüz çevirip kaçtığını görürsün. Demek ki Allah'a davet edersek, Resul'a davet edersek münafık insanlar ancak Resulullah'tan yüz çevirirler. Doğru değil mi? Allah ayette buyuruyor. Ve izâ qîle lehum te'alem ilâ mâ enzelallah ve iler Resul. Allah'ın ve Resulü'nün indirdiğine, hükmüne, emrine, gelin muhakeme olalım diye davet ettiğinde sen o münafıkları senden alabildiğine, yüz çevirerek gittiğine şahit olursun. Müminin sıfatı nedir? Allah ve Resulü'nün emrine ve onun hükmüne müracaat etmektir. Yine bakın gönderilen peygamberler veya sünnet itaat olunması için gönderilmiştir. Sünnet adı üstünde lügatta yoldur, yol. İzlenmesi gereken yol, siyerdir. Peygamber Aleyhisselam'ın yoludur, menhecedir, uygulamalarıdır. Kim bunların üzerinde giderse felahtadır. Kim de bunlara muhalefet ederse hüsrandadır. Bakın kitabında Rabbul Alemin beyan ediyor. وَمَا اَرْسَنَّ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَعْ بِيْزِنِ اللّٰهِ Biz gönderdiğimiz her bir peygamberi Allah'ın izniyle kendisine itaat olunsun diye gönderdik. Jama'a ki gönderilen resul niçin gönderilir? İtaat olunsun diye. Emrine uyusun diye. Nisa suresi 64. ayeti kerime. Bundan bir önceki ayetle Nisa suresi 61. ayet-i kerimeydi. Yine bakın rabbül Rasulullah seven, sünneti sevenlere hitaben diyor ki: "Kul in kuntum tuhibbûna Allah fettabi'ûni, yuhibbikumullah ve yaghfir lekum zunûbekum. Vallahu gafûrun Deki ya Muhammed, eğer onna Allah'ı seviyorlarsa Allah sevgisinin alameti hemen geliyor sana uysunlar. Sana uysunlar. Değil mi? Yani senin davetine, sünnetine, menhecine, din esaslara uysunlar. Demek ki Allah Resulüne uymanın alameti onu sevmenin alameti neymiş? Veya Allah'ı sevmenin alameti neymiş Abdurrahman kardeş? Resulullah'a itaatmış değerli kardeşlerim. Al-İmran 31. ayeti kerime. Yine Rabbul Alemin Enfal Suresi 24. ayeti kerime de bakın şöyle buyuruyor. Müminlerin Allah'a ve Resulüne davet ettiklerinde ortaya koymaları gereken adabı öğretiyor Rabbul Alemin. Ya اَيُّهَا لَذ۪ينَ اٰمَنُ اسْتَج۪يبُ لِلّٰهِ وَلِّرَسُولُ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْي۪يكُمْ Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah Resulüne icabet edin, uyun. Yani bize hayat verecek şeylere davet ediyor. Demek ki Allah diyor ki, bakın, اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْي۪يكُمْ yani size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman. Zaten Allah ve Resulü bizi neye davet eder? Hayat verecek şeylere davet eder. <gülüyor> Bundan dolayı Allah ne diyor? Ya eyyuhallezine amen isteci bu lillahi ve lirrasul. O halde sizi davet ettikleri zaman o Allah'a ve Resulüne icabet edin. Enfal 24. ayeti kerime değerli kardeşlerim. Deminden beri hep okuduğumuz ayetler, hadisler bize neyin hüccet dini, neyin doğruluğunu ortaya koyuyor sünneti. Neden bunların üzerinde pekiştire pekiştire hep ayet getiriyorum, hadis getiriyorum biraz sonra da 5-6 tane hadis getireceğim. Çünkü biz bundan sonra hep böyle hadislerle sabit olan iman esaslarını göreceğiz. Ahmet bin Hanbel bize bazı metinler getirecek. O metinlerin tümü de nerede var? Hadislerde var? Hadislerde var Yaşar Hoca'm? Ne yapacağız? Yani biz bu metinleri, bu delilleri, bu kaynakları muzaffer hocam okumazsak, pekiştirmezsek, netleştirmezsek zihnimizde ne olacak? Selahattin kardeşin, ileride getireceğimiz metinler var. Hepsi hadislerle sabit. E o zaman bunlar bizi ne yapacak? Onları doğrulamaya itecek. Değil mi? Tasdik etmeye yönlendirecek. Hadisinin dışına başkan büccet dolamaz. Evet. Kur'an ve <gülüyor> Hiç bu ümmetin sebefinde Kur'an Kur'an, derin diye bir şey duydunuz mu? Kur'an mı sünnet. Doğru değil mi? Bunları inşallah Allah'ın izniyle bileceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tutunduğumuz müddetçe sapıtmayacağımız size iki, iki şey bıraktım diyor. İki şey. Birincisi Kur'an, ikincisi Sünnetim hadis maliki muvattasında geliyor ve Albani Rahimullah sahih diyor. Bu hadis açıkça sünnetin bağlayıcılığını İki şey bıraktım diyor Resulullah. Yani Resulullah şurada bu hadisin içinde şöyle bir şey diyor mu? Ey Müslümanlar tutunduğunuz müddetçe size iki şey bıraktım. Biri Kur'an bir diğeri de sünnet ama sünnetin yani imanla alakalı meselelerine iman etmeyin. Sadece benim size tavsiye ettiğim amellere iman edin diye bir ayrım mı yokmuş? Yani sünnetin içerisinde, peygamberimin kalbi'nin sözünün, emrinin içerisinde iman esaslarına iman etmeyeceğiz de onun bildirdiği mesela kabre iman değil mi? Veya İsa Aleyhisselam'ın uzunlu alakalı bildirdiği haberler bunlara iman etmeyeceğiz de sadece yaptığı amelleri mi doğrulayacağız? Böyle bir ayrım mı yapacağız? Bu peygamberin... Yani hakkında bu ayrımı hangi ulema yapmış ki? Hangi alimler yapmış ki? Hangi dört tane büyük mesel imamlarından biri yapmış ki? Yani Allah Resulü'nün iman esaslarına dair sözlerini almayız ama ameni noktalardaki tavsiyelerini alırız ya bir ifade mi var? Böyle bir ifade mi kullanmışlar? Var mı içinizde bunu bilen? <gülüyor> var mı? Yok mu? <gülüyor> Ha uyardırdı. Işte bak, bak bu nasıl bir cümle. Sen bize açıkladın. Nasıl bir şey sence? Sanki normal azam halife rağmenin Resulullah'ın itikadından başka bir şey veyahut yani selefleri yani normal azam itikadın mı ki? Evet. Normal azam itikadı beğenmiyoruz. İtikadı bozursa bilin onu zaten peşine İmam-ı Gazali'sinin Zeynel Abidin'in kitabında, Diyanet'in Riyaset'in kitabının birinci cildinden mi, bir kaçıncı Orada ima ediyor Hâfi Bey, İmam Malik, yani kendisi selef diye yazmış. Elhamdülillah. Tabii selef tanımı, selef diye açıklıyor orada. Bir sayfalık bir yazıyor hocam, bayağı bir şey anlatmış. Yani güzel anlatmış. Evet. Yani İmam Malik Ahmet bin Muhammed, i, İbn Taymiye, İbn Kayyım hepsini tek, tek geçiyor Evet. En sahih görüş de budur diyor insanlar. Bak da bunu da yazmış. Elhamdülillah. Evet. Yani kendilerine hakkı sevdiren ve yazdırman Allah'a hamd olsun yani. İnşallah. Merhale merhale adım adım inşallah bakarsınız diyanetin içinde de ehl sünnet ve selef olan imamlar, müftüler çoğalırlar da sünnet namen eden Müslümanlar da artar. Evet Muhammed. Özellikle, evet. evet. evet. Çok e, içeride, içeride ayet ayet canlilerde bu şeşirde muhabir Elhamdülillah. Yani aslında tabi bizde edepli, hayalı, ahlaklı ve nezaketen insanlara davranırsak, insanların bilmeyenlerine merhametle onlara dinimizi öğretirsek, onlar utanırlar, bir de sonra düşünürler, derler ki ya bu insanlar imam değil, müftü değil, bunlar ilahiyatla bitirmemiş bu insanlarda ne güzel bir nezaket, ahlak ve merhamet var. Ya bu insanların bu ahlakından bile var ya, bu öğrettiği şey alınır ya diye düşünün değil <gülüyor> mi? Bir araştırayım der, gider araştırır, ondan sonra gelir yeniden sizi doğrular. Şimdi Abdullah kardeşimin bir talebesi vardı, zamanda ilgileniyordu. Hani bu Adem Erastan var ya Adem. O senin yanına gelip giderdi. Geçen bir haftadan beri benim akşam telefonumu sürekli çaldırıyor. Adem bundan dört sene önce Nur Bazar başında hatırlarsan sohbetlere birkaç defa gelmişti. Şu anda şey okuyormuş Uşak'ta orada ikinci sınıftaymış sınıf öğretmenliğinde. 3-4 sene önce hocam geldim diyor 3-4 dersine katıldım. Kur'an ve sünnetten delillerle din öğrenmeyi diyor sizden öğrendim kavradım tabi diyor. Ondan sonra namazı terk ettik, kötü yollara düştük, bazı haramlara düştük, küfürleri tasdik ettik. Şu an bazı şeylerini de anlattı. Ama diyor artık diyor hocam ben diyor namazı kılmaya başladım, dinime döndüm, ben tövbe ettim diyor. İşte bana yardımcı can. Yıllar sonra bakın aradan 4 sene sonra telefonla gece saat 11'de seni arıyor ve hocam ben filanın filanın. E, ben çıkartamadım ama önemli değil. Tanışırız yani. Önemli değil. Sen madem ki beni tanıyorsun, seninle tanışmışız. Madem ki böylesin elhamdülillah ona bir saat nasihat, tövbe etmenin güzel, istiğfarın önemini, delillediğini yaşamanın, orada gençlere yol gösterdiğini falan anlattı. Şunu anlatmak istiyorum. Ya biz kardeşler davetimizi güzel yaparsa 4 sene sonra da ne yapar değil mi Muhammed? 5 sene sonra da değil mi kardeşte? Vehbi, Yakup gelir tasdik eder, doğrular. O yüzden sabırlı olalım Allah'ın izniyle. Evet birkaç dakika dinlenme molası verdik. Çaylar biraz sonra gelecek Allah'ın izniyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine güzel bir hadislerinde hepinizin bildiği bir hadis. Bunları hemen seri bir şekilde okuyup geçeceğiz. Sizlere benim sünnetim ve hulefe-i sünnetlerine sarılmak düşer diye bir hadisi var. Hepimizin bildiği ve onları azı dişlerinize sarılın. Hadis ahmed bin Hammed'e sayı hadis olarak geliyor. Bütün bu saydığımız hadisler bize neyi? ispatını ortaya koyuyor. Sünnetin hüccetliğini. Yine bu Davut'ta demin de söyledik bir hadis ve sayı bir hadis. Bana Kur'an ve onunla beraber bir yani sünnet verildi. Bukhari ve Müslüm'ün demin hadisinden etmiştik zaten. O halde kardeşlerim açık bir şekilde şunu ifade edelim ki sünnet bu dinin aslındandır. İkinci bir vahiydir. Bunu inkar eden imanda ve amelde ayrıma giden bir insan ehli bidattir. Hatta Allah korusun bu dinden de çıkabilir. Bu yüzden böyle bir sapık fırka mensuplarından uzak duracağız. Evet, önce nasihat, önce tebliğ, önce hücce. Değil mi Allah ayetlerinde biz emrede? Belliğ uzre ileyke mir <gülüyor> rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer sen bunu yapmazsan, yani o tebliğini, davetini yapmazsan, fe me belleğte risalete rabbik. Rabbinin risaletini tebliğ etmemiş olursun. Bundan dolayı kardeşler biz hütçeti koyarız. Baktık ki dinlemiyor, inat ediyor. Kendi haline bırakırız. Belki Allah umut eder ki Rabbim umutlandırır ki o insan deden dinimize, sünnetimize muhabbet duyabilir Allah'ın izniyle. Bu konuda çok meşhur ve güzel bir hadis edeceğiz. Bu hadisi yezberleyelim bunlara tam Resulullah 1400 küsür sen önce cevap vermiş. Dikkat edin sizden biriniz koltuğuna kurulu halde benden bir hadis kendisine ulaşacak. O da şöyle diyecektir yani... Sizden biriniz, Allah Resulü sizden biriniz diyor. Sizden biriniz demedi ki el kitapta, müşriklerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan demedi. Yani Ümmet-i Muhammed'den dedi. Sizden biriniz koltuğuna oturmuş, böyle oturmuş ona bir hadis ulaşacağım. <gülüyor> Ve o ne diyecek kardeşlerim? Bakın aynen tabir böyle. Bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı var. Müslümanlar, Müslümanlardan bazılarına böyle diyecek. Bu kitapla neyi helal olarak bulursak onu helal sayarız. Haram hususları da haram kabul ederiz. Gerçekten Allah Resulü'nün haram kıldığı bir şey Allah'ın haram kıldığı gibidir. Hadisin sonunda Peygamber böyle diyor. Yani bir grup çıkacak, böyle yaslanacak. Kendisine hadis okunduğunda, hadisin hütçetliği ve sünnetin gerekliliği ona anlatıldığında diyecek ki bize Kur'an yeter. Aynen bugün öyle diyorlar, bize Kur'an yeter. Biz Kur'an'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram. Kur'an neyi tesliyorsa, kabul etmiyorsa, reddediyorsa biz onu reddederiz. Neye iman etmemiz gerektiğini söylüyorsa ona iman ederiz. Allah'ın Resulü'nün hadisin sonunda çok güzel beyan ediyor. Gerçekten Allah Resulü'nün haram kıldığı da haram, helal kıldığı da helal. Allah kitabında demiyor mu ki, O peygamber onlara atayyibet, at güzel şeylerini ne yapar? Yuhallidu. Helal kılar. Ve Kötü şeyleri de haram kılar. Kur'an'da Rabbim diyor, bu zındıklara, bu Kur'an'ın ayetini okuduğunuzda ne yapacaklar? Hevalarına göre bunu yine reddedecekler. Yani madem ki hadislere göre Peygamber aleyhissalatu vesselam helal ve haram koyamıyor size göre değil mi? Ama Kur'an'da Rabbul Alemin demiyor mu? O Peygamber ki yani onlara güzel şeyler helal kılar. Değil mi? Kötü şeyleri de haram kılar. Mesela hepimizin bildiği bir hadis var. Bir insanın zevcesi, onun kız kardeşini yani bandızını alıp da bir nikâhta toplayabilir mi? Teyzesini alabilir mi bir insan? Aynen. Havasını alabilir mi? Aynen. Nereden bunların delilleri? Kur'an'da böyle bir delil mi var? Aynen. Nereden bu deliller? Mesela değil mi Vahşı hayvanların etlerinin yenmesi meselesi var. Nereden bu deliller? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor bize bunları. Mesela haçta, nerede ee, durmak gerekiyor. Nerede ne yapmak gerekiyor? Bütün bunların delillerini kimden alıyoruz? Kimden öğreniyoruz? Peygamberden değil mi? Evet. Yani Allah Peygamber helalı da koyuyor, haramı da koyuyor, hududu da koyuyor. Yani hududullah dediğimiz men yuhaddit hududullah. Allah. Allah'ın hududunu kim tayin eder? Allah ve onun Resulü tayin eder. Evet hanım. Deniz'in ölüsü Evet. Deniz'in ölüsü. Babam bile çıksa diyor mi İmam Şafi? <gülüyor> Rahimahullah İmam Şafi. Allah ona rahmet eylesin. O halde yeniden bu hadisin kaynağını verelim. Tirmizi İbn-i ve Darimi. Bu hadisi sahih olarak rivayet ediyor. Bu hadisin başka bir rivayeti var. Başka bir yani lafızlarla bir rivayeti var. Dikkat edin sizden birinizi emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisini. Birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumdaken. Bilmiyorum Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız derken bulmayayım diyor Peygamber Aleyhisselam. Yani sizden biriniz diyor koltuğuna yaslanmış bir şekilde kıyamete yakın dönemde bunlar olacağı için Rabbim Resulüme bunları haber veriyor. Böyle bir koltuğa yaslanmış bir şekilde ben Kur'an'a uyarım, Kur'an'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kılarım diyerek duymayayım. Böyle bir söz söylediğinizi duymayayım. Bunlar Resulullah'a uymuyor. Bunlar Resulullah'a uymuyor. Bunlar kime uyuyor? hevalarına uyuyorlar. Hevalarına uyanları da Rabbim kitabında kınadı. Siz bu delilleri değerli kardeşlerim okudunuz. Allah'ın izniyle burada kalalım. Subhanekallahumma ve bihamdik, illa Allah Rabbim bizleri sünnetten ayırmasın. Sünnet ehli kalsın cümlemiz inşallah.